Kentsel yenileşme projesinin yeni yasının hazırlanması ne karar aşamasında ne de uygulamaya geçişte bizim fikrimiz sürülmadı. Şimdi de çok bağlı olduğumuz dedelerimizin, dedelerimizin ve tüm atalarımızın mezarlığının bulunduğumuz semtten sürülmek üzereyiz. Biz Neslişahız, biz Adici Sultanız, biz Sulu Kuleyiz. Başka tarihimiz, başka gidecek yerimiz yok. Ama gel Fatih Belediyesi seçildiğinden beri, Fatih Belediyesi, özellikle Mustafa Demir başa geldiğinden beri, Fatih yönetmeye başladığından beri belediye başkanlığı yapmadı. Yıkım ekip oldu. Gülsüm abla, sence burayı niye yıkıyorlar? Bir bilsem niye yıktığını, burayı <gülüyor> neden? Bunun yapıyor adam, romanız diye. Halbuki gene garibiz, romanız ama iyi niyetliyiz. Öyle değil mi? Azıcık zeytin yeriz, ki domates yeriz, ondan sonra kalkarız, şahak şahak oynarız. Öyle ya. Ya bir demlik çay yaptım, mı, yemeğimiz ekmeğimiz oldu mu Padişahın, seni sana sarayını ne yapayım ben? O gün sabah evde yatıyorum, geldi kapı çalındı. Kalktım sabah sabah saat 9, ne oldu ne istiyorsun dedim. Çık çık dışarı dedi yıkıyoruz dedi. Neden? Neden yıkıyoruz ne oldu? Burası dediği şey aldı dedi, Büyükşehir Belediyesi. Hay Allah'ım kimden aldı burayı? Benim yine mi, dedemin evi burası dedim. Evet Açık Radyo'dasınız. Açık programı başladı. Sulu konuşacağız bu akşam. Bir iki gündür esasında gündemde Sulu yenileme alanı projesinin iptaline karar verildiğine dair haberler okuyoruz. İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından verilmiş. Karar esasında bu. 2008 yılında Mimarlar Odası İstanbul Şubesi bu projenin durdurulması için bir dava açmıştı. Evet onların yanıtları... Bundan 4 sene kadar önce. Evet şey plancıları odası ve roman kültürünü geliştirme dayanışma derneği üçü birlikte Fatih Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanı açtığı dava 4 senenin sonucunda sonuçlandı, evet. inşaat bitti Tabii bu arada Sulu Şimdi konuyla ilgili gelişmeleri evet. öğrenmek istiyoruz. Roman, e, Sulu Roman Derneği'nin avukatı Hilal Küyeh telefon attığımızda. Merhabalar Hilal Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, şimdi e, ilk de biraz önce söylediği gibi birkaç gündür zaten e, dün de sanırım bir basın açıklaması yapıldı konuyla ilgili olarak. Yani tabii evet. konunun neresinden tutsak aslında elimizde kalacak bir... E, Manzara var karşımızda en sonunda bugün içinde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın artık çok gecikmiş bir karar açıklaması geldi. yani açıklamayla. Evet projeyi arkalamaya devam edeceğiz dedi. Evet. Şimdi ben tabii ki de sizin açınızdan önce bir hukukçu olarak bir avukat olarak bu sonucu nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. Şimdi davayı zaten gerek mimarlar odası, gerek biz bir de şehir planlama odası açtı. Hı hı. Üç ayrı dava şeklinde ama işte bilirkişi raporları aynıydı, keşiflere birlikte gittik. Karar da birlikte çıktı, tabii aynı mahkemede yürüyordu yani. Hı hı. Açtığımız zaman hepimizde de tabii ki yürütmeyi durdurma işlemle açtık. Keşke o zaman verilseydi. Hı hı. Ee, yetmedi. 2000, e, 2010 yılı sonu gibi, 2010 yılında henüz inşaatlar çok yeni başlamıştı. Yani e, yıkımlar bitmişti ama inşaatlar başlamamıştı. İlk popor geldiğinde, yani bölgenin e, koruma amaçlı imar planı yok. Burada herhangi bir proje geliştiremezsiniz dediği zaman ilk kişi raporu hı hı. tekrar yürütmeyi durdurma istedim yani bu karara göre yürütmeyi durdurma verilebilir düşüncesindeydim ki yani hukuken verilmesi gerekiyordu hı hı. Ee, o zaman da tekrar teknik yönden 5366 sayılı yasaya da aykırılık var mı yok mu e, yeni bir bilir incelemesi yaptıracağım dedi mahkeme ve ondan sonra yürütmeyi durdurma konusunda bir karar vereceğim dedi Tabii, e, yani bir, bir, bir şeye gitmek demek e, aynen sürüyor biliyorsunuz evet. ee, bu arada inşaatlar yürüdü devam etti Kimse de öyle bir duyarlılık yok ki yürüsmeyi alamadıktan sonra hı. yani aman bir kişi raporu imar falan yok demiş yani devam ediyorlar tabi ikinci rapor da geldi 5.366 sayılı yasaya da uygun değil bu projede dediği bilirkişi raporu. Mesela. O bilirkişi raporunun gerekçesi şu anda kararın gerekçesi. O ikinci bilirkişi raporunun gerekçesi. Hı hı. İşte burada e, UNESCO değerlerine göre UNESCO kriterleri yok. Su koruma bandı küçültülmüş. Hı hı. E, sokak e, morfolojileri bozulmuş. E, ev yapıları, ev tipolojileri değişmiş. Ana hatlarıyla söylüyorum tabii. Hı hı. E, dolayısıyla bu projede 5366 sayılı yasanın amaçladığı tarihi yapıların e, onarılarak günümüze kazanılması anlamında amacı bu 5366'nın. Bu amaç yerine gelmemiş. Dolayısıyla e, kamu yararı yok dedi. İkinci rapor gelince tekrar aman yürütmeyi durdurma dedim. Hı -hı. Bu arada bir e, belediye avukatı biz bu projede bazı düzeltmeler yaptık dedi itirazda Hı -hı. E, tekrar bile bir şeye gitti. İtirazların hiçbir düzeltme düzeltme şöyle dursun tam aksi e, hiçbir düzeltme olmadığı uygulama projelerinin de avan proje gibi oldu ortaya Hı -hı. çıktı. E, artık ...hala mı yürütmeyi durduğuma yok diye bir dilekçe daha vermiştim karardan önce ve karar geldi. Evet, Mart ayında ee, sonra yani. ne olacak? Süreç böyle gelişmişti. Hı hı. Ee, ben, bizim dava sadece e, Solukule Roman Derneği olarak değil... ...aynı dava içinde e, evin yıkılan üç kişi de vardı. Yani şahıslar da vardı orada. Hı hı. Bir tanesi e, Gülsüm Hanım. Yani olayın e, kişisel özelliklerini de söyleyeyim yoksa sadece hukuki mi kalsın konuşmamız? Yok esasında e, kişisel özelliklerini de söylemek önemli tabii, diye düşünüyorum ben. O yüzden onları da anlatırsanız çok seviniriz. E, yani şöyle mesela bir tanesi Asım Bey mahallenin bakkalıydı. Hı hı. E, mahalle kalmadı ortada bakkalı yıkıldı Tapulu evi gitti falan yani. Sonuçta bu proje hukuka uygun değildir çıktı. Hı hı. Hanım son direnenlerden biriydi. En son evi yıkılandı. Ee, Gülsüm Hanım'ın e, anneannesi o evde doğmuştu. Ee, annesi o evde doğmuştu. Kendi o evde doğmuştu. Çocuklarım o evde doğmuştu. Doğ, İki katta heyecanlandım çünkü ben bir tanıyınca insanları hı hı. E, etkileniyorsunuz Tabii. haliyle. Tabii. Evet. E, Başkalarına çirkin gelebilir. Bugün e, Kültür Bakanı eski halinden daha güzel olmuş burası diyor Radikal Gazetesi'nde. E, ona öyle gelebilir. Ama e, orada hangi değerler kaybolduğunu, yani insana dokunmak anlamında biliyor mu acaba bir kültür bakanı sonuçta? Hı hı. Ve de hukukçu olduğumu da biliyorum. Hı hı. E, gelinen noktada, şu noktada ne yapılabilir? Onu düşünmemiz gerekiyor artık. Evet. E, hukukçu olduğuna göre yine yataya bakıyoruz tabii ki. Yata diyor ki İlk konuda iptal kararı verilirse idari yargılama usul kanunu, e, gecikmeksizin en geç bir ay içinde, sürede tanımış yasa, e, iptal kararının gerekçesine uygun yeni bir işlem tesis etmek zorundadır tutuyor. Tesis etmezse bunun e, sorumluluğu var, işte tazminat hakları var falan. Yeni <gülüyor> işlem tesisi nedir? Diye bakınca hı hı. E, mahkemenin iptal gerekçelerinde belirttiği bu projede olmayan hususları e, düzeltildiği yine bir e, proje, proje yapılır. Bu kadar zor bir şey değil. Yani yine bugünkü radikalde 2010 yılında hatta ben onu mahkemenin hususuna falan da tutmuştum. Evet. Alternatif olarak şey, e, sivil toplum örgütleri, e, şehir planlama odasının başkanlığında öyle biliyorum nasıl olabilir yani gelinen bu noktada hem roman kültürünü korumak hem oradaki yeni hak sahiplerini korumak anlamında bir şey yapılamaz mı diye alternatif bir proje geliştirmişlerdi. Hı hı, bu projeyle ile ilgili... Bu projeyi tutmuşlardı belediyeye. Hı hı. Size Ama sonrasında geri dönüş isted... oldu mu? Hayır bizim kendi işte TOKİ projemiz olacak dendi. Hı hı. Ve şu anda TOKİ projesi de hukuka aykırı. Evet. Yani artık bu noktadan sonra bir hukuk devletinde hele hele bir bakanın yani oldu bitti ne yapayım artık tavrıyla konuşması bilmiyorum ben ben yakıştıramadım hukukçu olduğunda da biliyorum istedik. Evet şimdi bu kararın esasında tabii ki de 4 sene sonra alınması ayrı bir trajedi. ...unsuru, sizin de söylediğiniz ee, gibi bir bakanın evet, açıklaması... Yapması. Evet ...yani ayrı bir türlü Keşke... ...ilk anda, hele hele ilk bilek raporu geldiği anda... ...verilseydi yürütmeyiz o zaman... ...ki verilmeliydi, verilebilirdi... ...yani yasal koşulları vardı... Hı hı. Ee, ...o zaman... ...en azından yıkımlar bitmişti ama... İnşaat yok. Başlamamıştı o evet. O olabilir. Evet. Peki şimdi bu noktada esasında merak ettiğimiz başka bir şey de bu yürütmeyi durdurma kararının emsal olup olamayacağı çünkü e, kaynağını veremeyeceğim şu an fakat yanlış hatırlamıyorsam afet yasasının değişmesiyle birlikte daha doğrusu afet yasasının gelmesiyle birlikte e, artık yürütmeyi durdurma kararının olmayacağına dair bir e, bir haber verdi. Evet evet evet. Affe bu nasıl ee, olacak? Bu yasada verilemez gibi bir şey var. Ee, doğru doğru biliyorsun. Yasada var yasa hı hı. Yani o o yasa dikel yürütmeyi durdurma kararı tamamen hakimin takdirindedir. Tabii ki yasal çerçevede. Hı hı. Yani bir yasa çıkararak çıkararak idari yargının temel unsullarından biri olan açık nedir bu? Zaten çok zor bir yürütmeyi durdurma. Hiç kolay bir şey değildir. Hı hı. Açıkça hukuka aykırı olacak. Gecikmesinde telafisi imkansız zarar olacak. Ve bu ikisi birlikte olacak. <gülüyor> bu ikisinin birlikte olması en erken bir bir raporuyla belli zaten. Evet. Yani e, bir de bunu yeni o afet riski olan bölgelerde çıkarttıkları yeni yasaya göre, bir de asla yürütmeyi durdurma veremezsin gibi bir e, karar olursa, yani bu suluklu da yaşananlar her gün her gün yaşanır. Evet. Olacak iş değil yani anayasa mahkemesine herhalde siyasi partiler gider ee, gitmesi biliyorsunuz uygulandıktan sonra ancak mümkün olduğunu ee, giderse yani anayasa mahkemesinin o hükmünü yani afet riski yasasının o hükmünü iptal etmeli diye düşünüyorum öyle, öyle saçmalık olmazdı olmadığını işte Solukule'de gördük önümüzde örnek evet. Solukule bir şöyle bir şeydi afet riski yasası çıkmasa bile Solukule şu anda İstanbul'da çok fazla kentsel dönüşüm e, Projeleri var hı hı. İlk de Solu Kule Ve ilki ne kadar kötü uygulandı <gülüyor> Yasa dışında biçimde uygulandı e, Bundan hiç mi ders alınmayacak Targa başında henüz yıkım Yani bu safhada değil ama yıkımlar Başladı orada da bildiğim kadarıyla evet. e, Yani hiç mi ders alınmayacak Mahkemeler daha sonra e, Çünkü Yargılama sistemimiz de böyle işte Yavaş ilerliyor yavaş ilerlediği için yürütmeyi durdurma müessesesi var. Onun için konmuş zaten. Yani e, bunda bu kadar e, nasıl söyleyeyim bu kadar tutucu davranmamalı hakimler aslında. Yani e, hele hele bir de yasa çıkararak buna engel koymak bir hukuk devletinin olmazsa olması bu. İdarenin, i̇darenin her türlü işleri anayasa gereği e, yönetime tabidir, yargı yönetimine tabidir. Yaptığım bir iş dedi aman bitti canım ne yapayım? İşte yasaya aykırıymış. Bu saatten sonra bir şey yapmak çok zor. Yeter ki zor olsun. Henüz hak sahiplerine teslim edilmiş bir şey yok. Neden o sur bandının içinde kalan evler yıkılmasında yeni alternatif bir şeyler geçir, geliştirilmesin? Niçin karşılıklı? Ya Bizim niye yok bizim ee, bir olay çıktığında ya ya kara oluyor her şey ya ak oluyor hı hı. İkisinin ortası yok hı. ya herkese çözüm getiren bir şey olamaz mı acaba diye bir oturup konuşup e, tartışma denen bir kültürümüz yok yani demokrasi bu aslında evet. demokrasi bu ama e, hayır benim yaptığım bu benim dediğim bu bir de üstüne iktidarın gücü sonuç bu işte evet, sonuç awesome. bu. Evet, sizin de söylediğiniz gibi esasında şeffaf olmaması Sulu Kule örneğinde ve şu anda kentsel dönüşümde gördüğümüz tüm örneklerde e, kamu hakkının göz önünde bulundurulmaması, bir şekilde hukuk hukukun da bu kadar yavaş ilerlemesi e, Sulu Kule gibi bir örneği çıkarıyor önümüze esasında. Peki bu siyah ve beyazdan bahsederken esasen siz şu anda bizim e, ilk başta ilk haberi okuduğumuzda bir iptal kararını gördüğümüzde tabii daha derine gittikçe giderek karamsarlaşıyor es esasında. Şunu söylüyorum esasında ilk haberi duyduğumuzda bu yürütmenin bir şekilde iptaline dair kararın haberini duyduğumuzda ilk başta bir umut beliriyor tabii insan içinden ama tabii giderek düşündükçe saniyeler geçtikçe giderek kararan bir tablo da görüyoruz. En son afet yasasından siz de bahsettiniz. Tam bu siyah beyaz hani ya siyah ya beyaz dediniz ya, içinde bulunduğumuz idrak durumumuzu esasında. Hı -hı. Şu durumda esasında afet yasası da somut bir şekilde önümüzde e, duruyorken e, Sulukoy'da ne? değişebilir onu da çok merak, e merak ediyorum bir yandan ne, yap ne yapılabilir yani siyah ve beyaz teşhislerinin ötesinde sizin de söylediğiniz Çoluk, gibi için evet, aynen öyle. en azından en azından şey yapılabilir yani dün bir basın <gülüyor> toplantısı vardı orada ee, herkes biliyordu tabii ki belediye de biliyor orada bir e, projenin iptal edildiğini <gülüyor> ama inşaatlar dün sürüyordu evet. yani bu, bu olmaması gerekiyor Bu olmaması gerekiyor. Hani hangi mantıkla sürüyor? Aman canım bir, ay, bir aynas ol şeyim var yasa gereği onu kullanırım mantığı. Bu olmamalı işte. Ben bundan sonra ne yapabilirim diye herkes düşünmeli. Yasa, yasa gereği onlar yıkılacak, yasa batırıyor. Yıkılmadığı takdirde pazniyatlar olacak. Ayında zaten dosyamız var, hı. o dosyadaki... Terminatlar kabaracak yata dışı bir projeyle yapıldığı için. Olacak olan bu. Evet, ama olması şey. gereken bu. Bunu düşünmeliyiz aslında. Hukuken olacak olan bu. Yani bakan, kültür bakanı bile bir, e, Türkiye'de tek olan bir kültürel mahalleyi, başka bir kültür o. Ona yakın olmayabilir, o beğenmeyebilir, o sevmeyebilir ama farklı bir kültür ve bizim kültürümüz. Yani Osmanlı'dan geri gelen o sur riske atılması ne demek? E, güya tarihi dokuyu Osmanlı kültürünü koruyan bir bakanlık sözüm ona. Sur bandına tehlikeli atıyor. E, İstanbul, Kültüren üniversitesinde olmasını sağlayan İstanbul'u. Bu ne demek? E, bu projeye rağmen, buna rağmen mahkeme karar, bunu söylüyor. Buna rağmen de aman canım ne oldu? oldu artık. Bu, bu, bu olmaz yani. Olamaz böyle bir şey. Hı. Olmamalı. En azından. Olmamalı. Heh. Yani o hezerin normalinde... <gülüyor> ee... Mahkeme kararı önüne alınıp nereleri eleştirilmiş, hangi evlenmeleri eleştirilmiş, hangileri yıkılması gerekiyor, hangileri acaba kalabilir? Bunlara göre yeni, doğru, düzgün, e, oradaki gerek eski olan vatandaşları, gerek şu anda hak sahiplerinden de belki olabilir. Bilemiyorum onları şu anda. Tabii bu e, biraz mimarların alanına giriyor. E, ne kadar inşaat nasıl gidebilir, ne gidebilir? Ama orası yıkılması gerekiyor. Yani evet. bu şekilde devam edemez hukuk devletimiz. Evet. Olmaz yani. Ve dediğiniz gibi afet riski yasasının nasıl uygulanacağını da sulu gösteriyor. Bir dava dört sürüyor Kazansam bile. Evet. Kazansam bile. Peki Hilal Kühel'e çok teşekkür ederiz programımıza İçerlerim, katıldığınız için, sağ olun. Çok katkılarınız için. Çok teşekkür ederim ben gösterdiğiniz bilgi için. Çok çok Bilginler. sağ olun. İyilinler. Evet, Roman Derneği'nin avukatlarından avukatı Hilal Kühel'e de konuştuk esasında. O da bu projenin yürütülmesi için dava açan isimlerden bir tanesiydi. Evet. Dolayısıyla tam karşılığıydı. Bu en son yaşanan vakanın dün yapılan basın açıklamasında da e, tabii ki söz ondaydı ve e, hukuk devletinin gereği yerine getirirsin diye de belirtmişti. Ondan e, görüşlerini aldık esasında. E, bu noktada da çok kabaca çıkardığımız sonucun esasında bütün yasanın ve hu e, hukukun esasında formel formelliğinin <gülüyor> ötesinde vicdan denen şeyin de yürürlükte olmadığı sürece galiba en azından karar alıcı mevcut. E, mercilerde. Evet. Meselenin çözülemeyeceğini e, galiba kani oluyoruz bir kere daha. Evet. Meselenin nasıl çözüleceği sorusu kalıyor o zaman da geriye tabii. Evet. Evet açık dergi devam edecek.